Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz. Normalde merhaba Halil, hoş geldin de diyerek başlamam gerekirdi ama bu sefer top sizde konumuz var. Evet, e, hoş geldiniz diyeyim ben Damir Başa. Hoş geldik, e, hoş geldiniz efendim. Bugün Jean Luc Nancy'ye ayırdığımız bir program. E, Geçen güz, geçen kış sanıyorum 2010 yılında Türkiye'ye de gelmişti ve konferans vermişti. Ama Nami Başer öğrencisi de olmuştu. Daha önce de tanıyordu kendisini yazılarından biliyoruz. Zaten oradan başlayacağım ben ama o konferansın hemen ardından Zeynep Direk'le yapılan bir söyleşi ya da yazısında hatırlıyorum. Ben Nancy ile konuştuğunuzda karşınızda bir filozof olduğunu hemen anlıyorsunuz. ...demişti. Bu meyalde bir şey Nasıl anlaşılıyor? Derse girer girmez mi? Konuşmaya başlar başlamaz mı? Nasıl anlaşılıyor? Şarlık Nersin Şimdi bir filozof. Benim oldu. için bu soruya cevap vermek zor çünkü girdiğim zaman zaten felsefe dersiydi. Ee, 69'dan 73'e kadar hocam oldu benim 4 yıl boyunca. Ha, bayağı. bayağı bir 69'da gittim. E, 73'te Paris'e geçtim. O 4 yıl boyunca ondan ders aldım. Ve e, yani beni şaşırtan şöyle bir özellik var. Şu anda e, yaşlı ve... E, Kalbini e, değiştirdiler, başkasının kalbiyle yaşıyor şu anda. Değil mi? Ve e, e, 20 sene falan oldu bu olay. E, ben onu çok gürbüz, e, kendinden emin piposuyla falan e, meydan okur bir halde görüyordum e, ve e, çok sağlıklı gördüğüm için de kafamda Yunan filozoflarıyla aynı yere koymuşumdur. Ben de baba tarafından Giritliyimdir. Felsefeyi e, hep böyle e, sağlık içerisinde yapılan bir şey olarak görürüm. <gülüyor> İnşallah çok e, ideolojik bir söz değildir. Ya Hristiyanlık sonrası felsefede hep böyle bir bunalım, yalnızlık, şu bu falan gibi şeyler vardır ya çok sevmem. E, şeyden işte bu eski Yunan'larda sanki işte Nietzsche'nin deşiyle onlar felsefeyi evet. e, günlük evet. hayatlarında falan da uygulanan bir şey olarak gördükleri için bir e, suni yönü yoktu. Yoktur sanki felsefenin. Jean-Luc Nancy'de de öyle bir gürbüz ve felsefeyi kendi içerisinden geliştiren birisi olarak görüyordum. Tabii ama işte yani dersin kapısında da felsefe yazdığı için felsefeden başka bir şekilde görmem imkansızdı ama o gürbüzlüğü, kendinden eminliği beni etkilemişti. Hatta bu Monoc dergisinin yayınladığı kolektif çalışmada Alain Badiou eleştiriyor bazı açılardan Jean-Luc Nancy'yi. ...ona da değiniriz, hangi konuda eriştiğinde... ...ama onu görünce... ...onda da böyle kendisini... ...empoze eden... ...yani felsefenin bir varlığı... ...mevcudiyeti olarak empoze eden bir yön... olduğunu üzerinde de duruyor. Onun için ne kadar eleştirsem de... ...gene onunlayım... ...o işte son komünist... ...son düşünür, son... ...felsefeci havalarındadır diyor. Öyle bir duruşunda... ...yani... O zamanlar gürbüzlükten ileri gelen diyeyim. Şimdi de tatlı bir ihtiyar olmuş. Ondan ileri gelen bir sizi felsefenin içerisine çağrışı var. Zaten çağrı da onun kavramlarından biri. Gerçi işte 1927'deki Heidegger'in varlık ve zamanında vicdan adlı bir bölüm vardır. Vicdan kelimesini sevmez Heidegger. incelediği zaman vicdanın, vicdan denilenin bir tür çağrı olduğunu ...bizim Sayit Faik'in hiç şiş dediği gibi... ...birdenbire bir yerden hiç hiç deniyor... ...ve gidiyorsunuz... Hmm. E, ...o şekilde e, yorumlar... E, ...içten gelen bir ses gibi... ...Jean-Luc Nancy'de de öyle bir... E, ...yani duruşunda da bir çağrı vardır... E, ...onunla ancak e, işte felsefe yapabilirsiniz... E, ...gibi... E, ...bu yüzden de yazılarında da zaten... E, ...yani yepyeni bir doktrin geliştirmiş birisi değildir... İşte ...diyelim ki işte Heidegger... ...veya Deri Dayı okuduğumuz zaman... ...veya Kant'ı... ...onlar felsefe tarihinde bir öğreti geliştirmişlerdir... Öyle biri değildir. Zaten hep bildiğimiz konuları ele alır. Fakat bu bildiğimiz konuları öyle bir şekilde işler ki... ...sadece kendine özgü bir felsefe yapar. Hatta benim aklıma... MeliÇvretanday'ın tampınar üzerine söylediği gelmiştir. Onunla ilgili olarak MeliÇvretanday da tampınarda konuşurken hep bildiğimiz konularda konuşurdu ama öyle bir onları işleyişi ve kendine öz gibi bir vurgulayışı vardı ki onları tampınara dönüştürdü der. Öyle bir özellik görmüşsün. Evet, görmediğiniz üzerinde düşünme fırsatı olmayan bir yönü bu şekilde ortaya çıkartmış evet. oluyor. Çok önemli bir özellik herhalde. Demin felsefeye çağrıda bulunduğunu söylemiştiniz ama felsefeye çağrıda bulunmak aslında bir insanı bir başka insana, diğer insanlara karşı sorumlu çağırmak değil mi? Bir de var. Biraz da Le daha çok da Levinas'ta var aslında. Evet, Levinas'ta var. Bir bir yerde işte bir nüans getirecek olursak Belki de o sorumluluk sözcüğünü kullanmaz. Yani Levinas evet, kullanır. Evet. Çünkü sorumluluk zaten hı hı. hani Fransızcısında responsabiliğinde cevap verebilirlik. Evet. Cevap vermeye zorlar. O belki de o çağrı içerisinde daha e, e, etik değil de daha ontolojiye yakın olarak çağrıyı kendi halinde bırakır. O çağrıya cevap verilebilir veya verilmeyebilir. Yani sizi çağırır da sizi çağırdığı zaman siz eğer cevap vermesiniz suçlamaz diyelim. Hı hı. E, Levinas da öyle bir... Ağır bir sorumluluk hem de evet. altına giriyorsunuz başkasından olduğunuz zaman. Burada daha e, bir ilelik var. İşte onun bir de e, Heidegger'den alıp işlediği bir kavramda ile. Evet. E, ben de hatta o gün e, bu konuşmada da ona da e, bu soruyu sormuştum. Aslında Yunanca'da meta dediğimiz ve hep sonra diye çevrilen Edat. Edat'ın östürçesini... <gülüyor> bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. E, edat e, ile anlamına da gelir. <gülüyor> e, Yunanca'da, Almanca'da edatlar kendilerinden sonra ismin hallerine göre değişik anlamlar alırlar. E, meta kendisinden sonra iyi hali gelince sonra in yani isim <gülüyor> takımı gelince de ile anlamına gelir. Ve e, metafizik hmm. e, Aristoteles'te fizik ile demektir aynı zamanda hmm. fiziğin sonrası değil. Çünkü hiçbir Hı -hı. şekilde o, Hı -hı. orta çağda bir hele Türkçe'de öte diye çok yanlış bir çeviri evet. e, şöyle bir şey. Çünkü Yunancı'da metafizik dediğiniz zaman fizik yine daha önemli demektir. Yani fizik, e, fizik önemli bir şey ondan sonra e, yapılabilecek bir şey. Halbuki o anlam or, orta çağda daha Hristiyanlık. Sonrasında kaybolmuş ve metafizik işte fiziği oluşturan tanrı üzerine ya da olmayan şeyler üzerine gibi anlam almıştır ama Aristoteles de fiziğin kendisiyle ilgili bütün bilgileri topladıktan sonra fiziğe sadık olarak fizik ile sizin demin söylediğiniz ekolojiye falan doyuyor doğanın yani sesini çağrısını dinleyerek evet. onun üzerine genel olarak ne söyleyebiliriz sorusuna bir yanıt aramaktır. O da e, hatta evet yani aslında Aristoteles'ten beri gelen bir özelliği de var dedi. E, yani, i̇le olmak zaten işte e, Sokrates'in tutumu da olur. Birisi ile olur hep. Onu, Ortak yaşam. şey oluyor. yapar. Zorlar e, aynı zamanda. Tartışmaya, felsefe yapma demin çağrı dediğim şeye ve o felsefe yapmak e, dil ayrı zamanda ancak ve ancak birisi ile yapılan bir şeydir. Birden fazla. Olası. Evet birden muhakkak fazla hı. ve bu yüzden de Jean-Luc Nancy e, çoğulluğu e, düşünür. Çoğulluktan yola çıkarak düşünür ama çoğulluk işte onda tekilliği önlemez. Hı hı. Zaten e, hep tekil olarak çoğulluzdur çünkü. Dil de öyledir. E, ...dilde e, kelimeler yan yanadır... ...birbirleriyle birlikte olmasalar hiçbir anlam olmaz... ...bir dilde bir tek kelime olsaydı... ...o dilde e, düşünülemezdi... Hı. ...ama bu ile beraber ile olmaları... ...her kelimenin gene... ...vurgulandığı zaman... E, ...saat, takvim, kuş, deniz... ...dendiği zaman tekil olmasını önlemiyor... ...dolayısıyla çoğul olmak... ...ile olmak... ...tekilliğin zaten... E, ...çoğullaştırılmasına dayandığı için... Ee, çoğulluğu önlemiyor ve tam tersine çoğulluğu sağlıyor. Bu da e, Jean Luc Nancy'nin e, ontolojisinden aldığı ama sonuna kadar işlediği bir e, konu diyelim, tema e, ya da. Burada Heidegger'in dikkat çekici olan bir edattan bir felsefi bir kavram düzeyine yükseltmiş olması ona ileyi değil mi? Ve bu bakımdan da belki Adorno'nun Heidegger'in jargonu olduğunu, felsefi kavramlarla, kavramlarla felsefe yapmadığı bir jargonu olduğunu söylemesi biraz haksızlık etmiş oluyor. Onun. Çok haksızlık yani Adorno'nun belki de en kötü kitabı o. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Heidegger'in daha yani... Bütün eserleri yayınlanmamıştı. Çünkü evet. şu anda Heidegger öldü ve 85 cilt var elimizde. Ee, daha böyle 5-6 kitabını okuyarak yazmış olduğu bir şey. Bu arada zaten e, Adorno üzerine yazanlar, e, ya Adorno'yu da seven ve korumak isteyenler e, Heidegger'e çok yakın olduğunu anlamadığı üzerinde dururlar. Evet. Orada işte Heidegger ikili kullanır kelimelerde bir aygın kavramı vardır Heidegger'de. Özgü özgüleştirmek, kendileştirmek onu bir yerde Heidegger'de kö, kökenli olduğu için Adorno her şeyi kendine mal etmek olarak alır. Halbuki Heidegger o aygını düşünürken ...her türlü özgüleştirmenin... ...kendinden vazgeçme olduğunu da... ...söyler. Ee, ona dikkat etmemiştir... ...diyelim. Biraz acele bir okumayla... ...yaptığı bir şey o. Ama şükürler olsun... ...Frankfurt okulun diğer üyeleri... ...Adorno gibi düşünmüyorlar. Haydager'e çok yakın... ...olanlar var mesela. Marcuse gibi. Evet bu arada Marcuse onunla zaten... ...tez yaptı. Evet. Şeyde üçüncü... ...kuşaktan da Habermas'ta. Evet. Haydager'e... ...rağmen Haydiger'ci olmak gibi bir kişiye başladı <gülüyor> evet. o. Yani kariyerin öyle başladı. Ee, i̇şte bütün o Gelin politik olarak köylü kökenli olduğu için rektör olduğu dönemde... E, ...ilk başladığında faşizmi benimsemesi olayı var ya... E, ...bu konuda da Canlük Nasi çok yazmıştır <gülüyor> politika konularını. Burada da zaten onun üzerinde durdu. Ee, yani mesela Avrupa'da o dönemde incelediğimiz zaman... ...hemen hemen bütün düşünürlerde... ...bizde de öyle oldu söyleniyor ben o zamanlar yaşıyorum. Bütün düşünürlerde öyle bir... ...çünkü faşizmiye geçiyoruz şu anda da... ...milliyetçilik ve sosyalizm, nasyonel sosyalizm... Evet, ...ortaya evet. çıktı. Dolayısıyla ilk çıktığında... ...Hidegger bunun ne olduğunu anlayamadı... ...diyelim. Sonradan... ...kendisi de mesafe aldı ama... ...ilk çıktığında... ...bu... 19. yüzyıldan gelme milliyetçilik 19. yüzyıldan gelme sosyalizm düşüncelerinin birleştiği gibi bir e, yanılgıya kendisi de düşmüş. Zaten hayatının en büyük aptallığı deyip e, kabul etmiştir şeyi. Evet, yani Görünürde işte de, de zaten temelde bir isyan haksızlık e, Alman yeğe e, Alman halkına da dayatılmış e, olan çok ağır bir uluslararası düzeninde verdiği bir isyan duygusu. Tabii birinci olmalı. dünya savaşının sonunda evet. Almanya'ya bize olduğu gibi e, evet. versayda çok ağır... E, Tazminat, evet. yani yok edilmesi gibi evet, bir şey ekonominin filan tabi ona da itiraz etmiş olmaz. Sonra büyük bir aptallık olduğunu söylüyor... Evet, mi? evet. Ama çok kolay da bağışlanabilir bir şey Yani ben <gülüyor> benim şimdi, yani sos, Şu... ...faşizmden söz ediyorsan, <gülüyor> yani kendi yaşadıkları koşulları... toplumlarına koşullarına bir isyan var mesela. Ezra Pound'da da var. Ezra Pound'da kapitalist... Amerikan kapitalizmi <gülüyor> şeyi var? Ama an... ister istemez de bir antisemitizme sapıyor arada. Hayır ama haydi geldi antisemitizmi çoktur. Yani birincisi e, hocası olan Husser'le ömrü boyu e, Yahudidir. Evet. Husser e, sadık olmuştur. İkincisi Hannah Arendt'le bir evet. aşk yaşamıştır. Üçüncüsü de zaten bu konuda yani kendisini e, savunmak için çok konuşmadı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da konuştuğu zaman da... E, Hiçbir zaman yani rektörlük yaptığı dönemde Yahudi olduğu için herhangi birisine karşı bir tutumu olmadığının ve bunun arşivlerde olduğunu üzerinde durmuştur. Zaten bu Yahudilikle ilgili şeyler başında yoktu Hitler'in konuşmalarda. Gitgide <gülüyor> sonradan yani ya da farkına varılmıyordu onun o kadar üzerinde durulca. O sadece bir işte başlangıçta bir Almanya'da bir değişiklik falan gibi. Gerçi işte şimdi haber masa dersek yani gerçi her geldi geldi bir saflık var ama o zamanki bütün insanlarda bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşayan kişilerde de olan bir şey. E, bu e, yepyeni bir dünyaya girdik. Artık insan tamamen değişti. Yepyeni bir insan olacak. İşte Rusya'da komünistler de öyle düşünüyordu. E, yani Almanya'da da yepyeni bir dönem başladığını, Alman halkının metafizik olduğunu söyler mesela işte öyle. Bizim halkımız e, en büyüktür falan gibi şeyler. Bizde de olmuştur ya o dönemlerde. E, öyle bir e, havaya girmiştir yani. Önderliğin neyse... şiirini okumasını da çok şey. E, Birelim. Evet. Evet. Birelim. Ama hemen bıraktığı zaman yani rektörlükten altı ay sonra ayrıldı. Ayrıca bu rektörlük de ona faşistler tarafından empoze edilmedi. Zaten üniversitede seçildi yani. Hmm. Ve altı ay sonra bıraktıktan sonra da mesela Nietzsche ve Ölderlin üzerine yazdıklarında çok üzerinde durur onların ırkçı veya biyolojik bir yorumu yapılmaması gerektiği üzerine. Jean-Luc Nancy yani diyor? Dönüyor. Şey konusunda... Şimdi Canluk'tan seyle Philip Laclobert e, ikisi de hoca olmuştur. Onlar beraber ortaklaşa çalışmalar yayınladılar. Bir e, Alman e, romantikleri üzerine e, ki bir yerde işte Alman milliyetçiliğinin ve sosyalist düşüncelerin kaynağı. E, hı hı. Öte yandan da e, bu doğrudan doğruya e, faşizmlerin estetik yönü üzerine Almanya'da bir ara e, Kültür Bakanları falan faşizmin bir tür e, politikaya estetik olarak görmek olduğunu vurgulamışlar. Ve böylece bir yani Batı tarihinde e, eski Yunan'dan gelen, eski Yunan'daki çünkü dine, hegel, estetik dinler e, Politikayı bir estetik bir sanat eseri haline getirmek gibi bir e, ideoloji olduğunu ve bu ideolojinin de Batı'da birçok yerde hazırlandığının üzerine durmuşlardır örnekler vererek. Yani Jean-Luc Nancy'nin orada dediği yani sadece bir kişiyi işte Haydiger'i, veya bir milleti Almanya'yı suçlayarak olacak bir şey değil. Batı kültürünün kökeninde eski Yunan'dan başlayan böyle bir özellik olduğunu yani faşizmin. Çünkü İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da aynı anda çıktı. Ve Fransa'da da, İngiltere'de de yani yazı olarak hatta partiler olarak çıktı da iktidarı gelemediler diyelim. Dolayısıyla bir şey ideoloji olarak yani Batı'ya özgü bir felsefenin... Son uğrağı gibi bir şey patladığı bir yer olarak inceleniyor onlarda politikanın yani savunmak için değil de bir tür kaynağı falan gösteriliyor diyelim. Evet değerlendim. Siz demin şeyde Jean-Luc Nancy'nin yeni bir felsefe ortaya koymadığını ama bazı kavramları aldığını ama onları da ele aldık kavramları radikal bir biçimde işliyor. Örneğin demokrasi örneğin komünizm örneğin toplum ortak yaşama komünizmden onun anladığı real sosyalizm, e, sosyalizmleri aşan bir komünizm tabii değil, tabii. bir ortak yaşama. Hatta bu Badyu'nun e, komünist hipotezinden de farklı bir şey doğrulanabilir bir e, komünizm değil. E, kavramları belki yeni değil ama dediğim gibi sizin de vurguladığınız gibi çok farklı bir biçimde, radikal bir biçimde ele alıyor. Yani yeni değil derken ben o sıralarda Derrida ve Blanchot o iki ismiyim evet. sadece. Derrida ve Blanchot'un e, daha önceden e, açtığı bir yolda Hı -hı. ilerliyor demek istedim tabii gene bir orijinalliği var da çünkü şey Derrida 54 yılında ilk olarak Husserl üzerine bir testle başladı kariyerine Blancho daha 30 ya ikinci dünya savaşından önce ...33'lerde falan ilk metinleri var bir yerde Levinas da 30 yıllarında başladı kariyerine... ya yani bu Fransız düşüncesinde belirli bir kuşak olarak ortaya çıktı ve ondan önce yani o radikal olmak çok yönlü olmak ...Heidegger'den kaynaklanan Husserl'de de başlayan ama Heidegger'de radikalleşen bir takım düşünceleri ele almak gibi özellikler e, yüzünden ben e, o, o, o, bu açıdan orijinal değil onları tekrar ele alıyor dedim. Ama Batı felsefesinin tamamına bakarsanız çok tabii ki orijinal. Ama Derrida Blanchot Heidegger çizgisinde diyelim. O çizgide belirli bir takım e, kavramları yeniden alarak onları işledi. Yani mesela burada bir örnek verelim. Evet. Çünkü da yani şu anda abarttığımı düşündüm de da onun için hatta e, korkusuz e, çok e, gözüpek birisi der. E, çünkü de Derida'nın cesaret edemediği bazı şeyleri de e, gündeme getirmiştir. Şimdi yazıyı Derida hep bir enskripsiyon yani içe kayıt olarak alır. Şimdi Blanchot'unu tekrar düşündüğü zaman sadece yazı değil birçok e, özelliği dilin özelliğini konuşmayı ile olmayı ekskripsiyon diye bir... Deyim çıkarmıştır. Eksen dışarı kayıt demek. Aslında şu anda mesela biz burada konuşuyoruz ve kayıt oluyor ama dışarıya bir yere kayıt oluyor. İçe değil. Ve dolayısıyla şeyin yani yazının, dilin veya kültürel özelliklerin, felsefenin, bedenin hep bir dışa açılma, dışa eklemlenme, dışta bir yerlere bir kayıtlar bırakma olduğunu üzerinde durarak Wittgenstein'dan bir yerde başlayan İç dünyanın eleştirisini de radikalleştirmiştir. Çünkü e, bilhassa Hristiyanlık, e, hatta Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik 3 tek Rıcid'in eski Yunan'dan sonra e, bu iç dünya kavramını çok e, işlemişlerdir. Bu iç dünyanın bir yerde e, aslında Sunni olduğunu, aslında dıştan gelen bir şeyin içselleştirildiği, e, izlenimi verdiğini ve e, düşüncenin hep dışa, doğru uzanma, dışa doğru kayıtlanma, dışa doğru kendini açma olduğunu da vurgulamıştır. İşte biraz soluklanalım ama soluklanacağız. Galiba Nancy'den biraz konferanstan bir bölüm dinleyeceğiz. Ee, evet, elimizde öyle küçük bir kayıt. Sen... Onu da varlığını dolaylı olarak hissettim. ben anında çevirileri de ben yaptım o gün. <gülüyor> evet. İki gündü de hepsini değil tabii ki. Jean-Luc <gülüyor> İstanbul Konferansı'ndan küçük bir bölüme yer verip le peuple n'est donc pas d'abord une entité politique c'est une réalité anthropologique ou ontologique qui répond à l'exigence de donner au sens des aires de formation et de circulation ce qu'on nomme des langues des cultures, toutes ces formes de partage de cet infini insensible que nous nous donnons à sentir les uns aux autres. Adapin s'ajoute. Qu'est-ce que c'est que turc Qu'est-ce que c'est que français C'est un mode de, de découpage de la possibilité de faire fonctionner, j'allais dire, mais fonctionner, c'est très mauvais. C'est la possibilité de mettre en jeu l'avec comme existentiel et non catégorial. Et turc ou français, ou allemand, ou chinois, Bantou et d'autres combinaisons que nous ne savons pas nommer, nous, nous turcs ou français, avec quoi, avec les poissons dans le Bosphore ou avec les arbres, avec les micros, avec les stylos. Tous ces ensembles-là, toutes ces configurations. ce sont chaque fois des possibilités de sens, ou de non-sens. Car le sens, en effet, je l'ai déjà dit, n'est pas plus général qu'il n'est unique. Il n'y a pas ce sens monovalent et englobant que semblent toujours présenter ou promettre les religions ou les idéologies. Si quelque chose revient en propre à la philosophie, c'est précisément de disqualifier d'emblée cette représentation du sens. Evet, Jean-Luc Nancy, il y a eu une conférence de deux jours, une conférence de nehri, une conférence de nehri, ...dinlettik bir ufak parça olarak. Evet iyi oldu çünkü... E, ...yani demin örnek verirken... E, ...dışa kayıtta örnek verdim ama... ...anlamı, anlam sözcüğünü... ...ve kavramını örnek vermemiştim. Oysa oradan... ...başladı. E, bu yüzden... ...burayı ha hatırlatmamız gerekir. Evet halk bir antite... ...olarak nedir falan gibi bir... ...kavram üzerinde duruyor galiba. E, Halktan önce de anlam... şimdi An can şey e, ...Almanca'da... ...anlam demek için iki kelime vardır... Bizim Türkçe'de bir zamanlar mana vardı. Evet. Biz, işte manevi de ondan gelir hatta. Bir yerde mana o anda gönderme ile birlikte anlam kazanan bir şeydir. Öbürü de sözlüklerde falan bir şeyin anlamıdır. Şimdi bu Fransızca'da yoktu. Bir yerde Jean-Luc Nancy onu Fransızca'da tekrar yarattı. Ve gerek Almanca'da gerek Fransızca'da basit anlam kelimesi duyu anlamına da gelir. Beş duyu zin Almanca'da sans, sans. Almanca'da. sans. ve e, beş duyu e, dediğimiz zaman aynı zamanda aynı sözcük anlam anlamına da gelir. Ama aynı sözcüğün bir üçüncü anlamı var. Yönlenme, direksiyon. Ve e, Jean-Luc bu sansın e, işte daha dinlerde veya politikada hep e, önceden verilmiş ve e, ya da ...o anda eksik olan ve kendisine uzanmamız gereken bir özellik olmadığını, anlamın daima bir olasılık olduğunu... ...ve o olasılığın duyulardan o anda bir e, gerçekleşme sonucu, işte dokunma, görme oluştuğunun üzerine durur. Anlam dolayısıyla bir açıklıktır. O anda şu anda e, bardağı görüyorum dediğim zaman... Bir duyular içerisinde o bardağın oluşumu ve e, oluşumundan sonra ona doğru yönlenme e diyor ona da. Demin ile vardı. Anlamı oluştururken de ismin e haliyle dünyayla bir ilişkimiz var. Ve dolayısıyla anlam aynı zamanda duyu, aynı zamanda yönlenme, aynı zamanda anlam demek. Ama öbür... Ee, Almanca'daki ikincisi olan içinde Fransızca'daki sinifikasyonu alıp ki Jean sen önce o kadar aralarında fark e, düşünülmüyordu. Sinifikasyon da aslında ilk anlamı işaret yapmadır. O da e, oluşturulan yapılması e, gerekenmiş gibi yapılan bir anlam. Şimdi bu iki anlam anlamını ayırıp birinci anlamın üzerinde duruyor. Yani e, oluşturulan anlam işte halk mesela işte dedi ki orada Türk olan Fransız olan nedir? Türk olan Fransız olan nedir deyince ben bir sürü kişi başlayıp ee, anlamlandırır onu <gülüyor> bir, bir takım işaretler vererek. Halbuki yani öyle bir gaza gelme olmadan düşünürsek belirli bir e, anlam olasılığının paylaşılmasıdır bir kitlece dedi. Ve o yani Çin olabilir, Bantu olabilir, Türk olabilir e, dedikten sonra da yani dinlerin veyahut da e, işte klasik politikanın bunları hazır olarak vermeye çalıştığını oysa onların hep bir paylaşım içerisinde bir yönelme içerisinde ve onlara yönelerek e, oluşturulduğunu e, vurguladı. Bu anlam daha ilk e, kitaplarında bu iki anlam arasında yani iki bir yandan iki anlam e, dilde Fransız dilinde olan iki anlam e, kavramını birbirinden ayırmak bir de birincisinin üç anlamlı olduğunun üzerinde durmak vardır onda ve onunla başlamıştır. Bu şeyde yani Almanya'da bir gelenek olarak o da vardır. Frege ilk olarak Hı. mantıkçı ve felsefeci Bu Zin ve Bedeutung ayrımı üzerinde çok durmuştur. O da oradan başlar. Bu yüzden biraz işte Badiü'de falan da vardır bu temalar. Ama onun getirdiği nokta bu şeyin yani belirli bir paylaşım, belirli bir yönelme, belirli bir duyular aracıyla onu dışarı kaydetme olmadan bir anlam olamayacağı. Demokrasi konusunda da işte dedi ki yani demokrasi mesela Oradan aldığınız hazır bir elbise değildir Birdenbire bazen bizi bir yerden Demokrasi alalım deniyor Öyle bir dolapta duran ve üzerine demokrasi yazan Alıp da giyeceğimiz zaman Aynı bu şey, imajı söyledi orada Öyle bir demokrasi olamaz Çünkü orada işte gene hazır bir anlam var hazır anlam var. Siz bilmiyorsunuz. Burada demokrasi yazıyor, Alıp onu yap. Öyle bir şey olamaz. Ancak bir paylaşma, bir yönelme, bir kültürel oluşturma dönüşüm. ve kültürel bir süreç içerisinde çıkar. Evet. Bu da onun vurguladığı noktalardan birisi. Bu da işte bu anlamın üzerinde durduğumuz için de iyi oldu bu. Şimdi burada bir şey çıkıyor, çatışma. İşte mesela Baduy'la. Çünkü işte bu Heidegger'e de sadık olduğu için ve Kant'a da sadık olduğu için Canlük Nansi. Bunun bir sonluluk olarak düşünüyor. Ki biz Türkçe'de bir sonluluk biraz suni kaçıyor. Batı dillerinde çok kullanılır e, günlük dilde de. E, yani şey sınırlılık e, deriz biz. o Sonlu deyince çok başka şeyler düşünüyoruz ya. Yani bunun ötesi olamaz gibi bir şey. Ve yani insan anlamı sadece bu şekilde yaratıyor. Dolayısıyla e, sonsuzluk e, diye bir şey yok. Hep sonlu bir e, politikada da öyle onda. Sonlu bir e, işte e, canlı e, topluluğunun, cemaatin ...doğayı, birbirlerini, dili, bedeni, paylaşmalarından sanat, felsefe şu falan çıkıyor. Ama Alenba diyor bunun sonlu olmadığını, sonsuz olduğunu düşünüyor. Çünkü daha çok Hegel kökenli bir geçmişi var onun, Marx Hegel. ve şey, Çünkü Hegel'de Kant'ı eleştirirken Kant sonludan yola çıkar. Hegel, sonsuzluğun, yani Hegel'in diyalektiğinde de sonlu olma, sonsuz olmayı önlemez... Ebadyu da zaten o monoktaki makalesinde onu söylüyor. Yani sonlulu demek o sonluluğun sürekli olarak bir süreç içerisinde tekrarını sonsuza çevirir. Bunu ama Can Lüklans'ı kabul etmez. Şeyde Kant da kabul etmez. E, bu yüzden de bir... işte Kant ile Hegel arasında bir çatışma ki politik bir çatışmadır aynı zamanda bu. O çatışmanın bu. günümüze yansıması bekliyor. Evet günümüze yansıyor. E, yani felsefe oldukça devam edecek. Bazıları daha çok sonluluğu, daha çok sonsuzluğu. Platon'la Aristot arasında da aynı öyle bir e, çekişme vardır. Ve e, yani so sonluluğun düşünülmesi... Heidegger'de odur. de sonluluğu e, şey Ve Kant yorumlarında 1929'da Davos'ta yeni Kantçılarla kavga etmiştir. Çünkü yeni kantçılar kantta e, her ne kadar sonluk varsa bunun sonsuzluğa ahlak yoluyla hem de e, dönüşebileceğine inanırlar. O inanmaz. Ve e, bu sonlu mu sonsuz mu ya da sonlu sonsuza dönüşür mü kavgası e, devam edecek. Yani ki ilginç bir şey çünkü sonlunun sonsuza dönüşeceğine inanıyor o diyalektik yolla. Bunu da e, işte vurgularsak bu çağdaş Fransız düşünürlerinde yani Deleuze, Derrida, Lyotard, Jean-Luc Nancy diyalektik kabul edilmiyor o da arttı o da tartışılır bir eksiklik mi bir e, e, fazlalık mı falan diye çünkü Fransız e, geleneğinde e, aslında hiçbir zaman kabul edilmemiştir. E, yani ondan önceki varoluş şey, evet Sartre de aklını akımı yazmıştır şeyde e, yani Levis-Trost yapı da yapısalcılıkta da Diyalektiği e, sevmezler. E, zaten Almanya'da olan bir şey diyalektik. Yani bir yerde ve eski Yunan'da diyelim. O diyalektik çünkü sonunun sonsuza yani temel olarak sonunun sonsuza dönüşmesine, e, olumsuzun olumluya dönüşebileceğine olan bir inanç. Tabii ki e, inanç diyoruz ama Hegel'e veya işte Platon'a göre gerçek gibi geliyor. Peki, o, bu bunlar onun bir iddia olduğunu ve e, tartışılır olduğunu ve aynı zamanda işte farklılıkları yok ettiğini söylüyorlar. Sonlu birdenbire sonsuz olarak ele olursa sonlunun farkı ortadan kalkıyor diyecek. Levinas öyle der, Derrida da öyle der. Bu da ortak bir noktaları bu kuşağın. O zaman ben ufak bir bir şey buradan kalkarak bir şey sorabilir miyim? Yani modern günümüz Fransız düşünürlerinin bu diyalektik kavramından uzak durması ve onu kabul etmemeleri dediniz durumu. O zaman marksizme karşı Marx'ın düşüncesine, Marx ve Engels'in düşüncesine nasıl bir bakış getiriyor diye. Çünkü tarihi materyalizmi ve tarihi diyalektik yani. Yani şöyle orada da e, iki üç e, yol var diyelim. Bazıları diyorlar ki aslında e, e, diyalektike geldi vardı. E, Marx pek kullanmaz ki doğrudur. Marx kelimeyi pek kullanmaz. Ya yani diyalektik kelimesini pek kullanmaz. Daha çok... Engels yaptı ve e, aslında Engels e, bunda haksızdır deyip Engels suçlarlar. E, evet. Diyalektik birazsa doğanın diyalektiği. Hı hı, Mesela evet. hiç yoktur Marx'ta. E, şey Engels Schelling'in derslerini izlemiştir. E, Kierkegaard, e, Engels ve Jacob Bürkart. Hegel öldükten sonra Schelling'in derslerini izlemiş Ve aslında doğada diyalektik geldi bile yoktur. Çünkü o zihinde diyalektiğe inanır. E, ve e, şey Schelling. ...de olan bir şeydir o e, iddia. Dolayısıyla Alman idealistlerinden gelen bir kavramdır. Ve aslında Marx e, onu bırakmıştır diye bir, bir, bir tez bu. Dolayısıyla Marx'ta da diyalektik o kadar yok. Aslında Marx da farklılığın falan düşünür gibi ele alınabilir. Bazıları da evet yani, yani Marx da işte hegelcidir. O da klasik batı felsefesidir. Ve artık biz klasik batı felsefesinden ayrılıyoruz. E, Marx'ın e, şeyinde de... E, klasik yönler vardır derler. Bazıları da mesela Lyotard, iki Marx vardır der. Bir tanesi e, bu uzlaşmayı ister. Hatta bunu cinsellik olarak alıp Dişi bir Marx vardır der. Genç kız bir Marx vardır der. Libyanin ekonomi politiğinde. Hı hı. Genç kız Marx e, şey istiyor. Yani evlenip e, koca bulup e, şey e, çoluk çocuğa karışmak istiyor. O diyalektik. Öbür bir Marx var. O, o Marx'ta sefilleri korumak istiyor ki o sefiller arasında kendisi de var genç kız olarak. Böyle bir ikili e, kadın Marx, erkek Marx gibi bir e, ...fantezi geliştirmiştir şeyde... ...Ekonomi Libidinal diye eseri var... ...Liotta'nın... ...yani bu değişik böyle cevaplar veriliyor... ...yani ya e, Marx Hegel'den ayrıdır... ...ve tam olarak onda diyalektik yoktur... ...ya da Marx'ın içinde bir çatışma vardır... ...diyalektik olan yön vardır... ...diyalektik olmayan yön vardır... ...ama yani bu arada diyalektik deyince çok fazla... E, ...yani bir eleştiri olarak söylüyorum bunu... ...onlar da o kadar hazır olana karşı gelmelerine rağmen... ...diyalektiği hep hazır tanımlanmış... Ve bir kere olarak verilmiş bir şey olarak düşünüyorlar. Oysa e, aslında işte Hegel'de de e, Marx'da kullandığı zaman bu onların bu anlam, açıklık falanına yakın bir şeydir diyalektik. Hmm. E, bunun üzerinde de mesela yani Hegelci e, birisi olarak Jacques Dantes durmuştur e, onları eleştirirken. Yani diyalektik zaten bir, bir şey düşünürken onun tersine de gitmek, onun tersinde düşünmektir. İlla da... Sentez olacak diye bir şey yoktur. Ee, şeyde Hegel'de de yoktur. Yani zaten şey e, sentez gerçekliğe bakarak bir şeyin değerlendirilmesi demektir 18. yüzyılda. E, yani şeyde Hegel'de ve Marx'ta diyalektik o kadar da önceden verilmiş ve her şeyi belli olan bir şey değil. Tam tersine farklılıkların araştırılması gibi bir şey alabilir. Yani Hegel'de başka türlü okunulabilir şey, mantık e, kitabı falan diye düşünülecek. Onlar diyalektiği kapalı bir şey olarak düşünüyorlar onun için. Önceden verilmiş, iddia edilmiş ve işte çelişkiler vardır, çelişkiler sentezleşir falan filan diye böyle bir kemikleşmiş bir şey olarak düşünüyorlar. Bunun nedeni de politik olarak Rusya tabii ki. Rusya'da 20. yüzyılda bu Stalincilik falan sonra işte Mao'nun da kim? asla Mao'nunkiler daha bence daha esnektir. Böyle bir öğreti haline getirdiği için hazır ve herkese hazır olarak sunulan. Hatta devletin öğretisi haline getirildiği için biraz şey o haline geldi. eee uyandırdı. Bir, i̇kincisi de ikinci bir kaynağa konuşayım. Edmund Husserl yani 20. yüzyılın başında yaşayan en büyük düşünürlerden biridir. Fransa'da da Bergson. Ya yani bunlar 20. yüzyılda hazırlayan kişiler. Onlar da diyalektik hiç gündeme getirmezler. Ya yani Edmund Husserl mesela fenomenoloji yapmıştır. Hegelinki de fenomenoloji hiç bahsetmez ve Hegelinki'nin yani işte diyalektik olduğu için sanki fenomenolojiyi önceden kapatmış olduğunu iddia eder. Ee, bu yüzden de Heidegger'de de diyalektik eleştirisi vardır. Tabi o Fransız e, geleneğinde bu Bergson ve Husserl ve de birer model olarak durduğu için aynı zamanda diyalektik e, eleştirisi de vardır. Bir ara de, verelim isterseniz. Kitapların künyelerini verelim. Evet, yani. Lensi'den bahsettik yani, çevirmiş kitapları da var. Evet Onları yani bugün programda e, özellikle e, Nami Başer'le birlikte e, Jean-Luc Nancy'nin... Düşüncesi üzerinde birazcık durma fırsatımız oluyor. Cuma Adlı Adamlar programında açık radyo 94.9'da monoklu yayınlarından yayımlanmış iki kitap var. Mesela elimizde demokrasinin hakikati biraz önce demokrasi konusundaki kavramı konusundaki düşündükleri üzerinde de biraz durma fırsatımız olmuştu. Bu Fransızcadan Murat Erşen çevirisiyle yayınlanmış demokrasinin hakikati. Strasbourg Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün hocalarından Jean-Luc Nancy'den bahsediyoruz. Ayrıca gene Monocle yayınlarından Jean-Luc Nancy'nin Tanrı, Adalet, Aşk ve Güzellik üzerine dört küçük konferans alt başlığını taşıyan bir derleme var. Bu da Fransızcadan Murat Erşen tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Ki o çok kolay bir kitaptır okumak isteyenlere öneririm. Çünkü çocuklara yapılmış bir takım konferanslar toplamıdır. Ve çok temel <gülüyor> kavramlar evet. üzerinde duruyor etik ve estetik. Ee, bir diğer e, kitabı da Aralık, tireyle yazılıyor. Aralık yayınları tarafından özgürlük deneyimi başlığını taşıyor. Jean-Luc Nancy'nin toplum politikası. O politik tezi galiba değil mi özgürlük? E, şey, önü, ne diyelim doktora tezi. Evet doktora Doktor. Aziz Ufuk Kılıç tarafından Türkçe, e, Fransızçadan çevrilmiş. Bu da Aralık yayınlarından çıkmış bir kitabı. Bir de Monocle Dergisi'nin Monokurgusuz Labirent 2011 İlkbahar sayısında Jean-Luc özel sayısı diyebiliriz. Jean-Luc Nancy ile karşılaşmalar ile tabi İtalik'te vurgulanarak verilmiş onun editörlüğü de Volkan Çelebi tarafından yapılmış işte elimizde bu tavsiye de edebileceğimiz bu kitaplarla beraber bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz Nami Başar ile birlikte bir müzik evet. arası da verelim oldukça yoğun bir konudan bahsediyoruz felsefe zaten her zaman üzerinde durduğumuz ama ...arada nefeslenmeyi de gerektiren bir şey. Bonnie Prince, Billy and the Red'den Puff the Magic Dragon adlı parçayı. Peter, Paul and Mary'nin parçasının evet, yeniden yorumunu. Çok yorumu, eski. Değil mi? Çok eski bir parçanın yeniden yorumunu dinliyoruz şimdi. <Gülüyor> On a leaf. And little Jackie paper Loved that rascal puff And brought him strings and sealing wax And other fancy stuff Oh, puffs <laughs> gigantic tale noble kings and princes would bow not so little boys painted wings and giants rings make way for other toys and one gray night it happened Jackie paper came no more and puff that mighty dragon he ceased his mighty roar his head was bent in sorrow green scales fell like rain, Puff no longer went to play along the Cherry Lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. Saw Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cage. The Magic Dragon bir çocuk şarkısı aslında The Bonnie Prince Billy ve Redden dinledik bunu Cuma adlı adamlar programı açık radyo 94.9'dasınız ve devam ediyoruz Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden Nami Başer Jean-Luc Nancy ve pek çok başka düşünür üzerine sohbet ediyoruz ben bir şey sormak istiyorum. E, demokrasi konusunda çok duyarlı. Onun, temsili demokrasiyi aşan bir demokrasiden yana... E, ...temsili demokrasinin halkın, demosun hakikatiyle bağdaşmadığını söylüyor. E, jean Lugnes bunu vurguluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra batılı toplumların, savaşa katılmış olan toplumların... E, ...ekonomilerini hemen e, onardıklarını, yeniden yapılandırdıklarını... ...fakat demokrasinin üzerinde de düşünmediklerini söylüyor. 68'in bir özelliği bu ihtiyaçtan doğdu. demokrasiyi yeniden tanımlamak ihtiyacından doğduğunu ve bunu hatırlattığını bizlere diyor 68 için. Bir şey daha var. Demokrasi Nancis'in anladığı anlamda demokrasi eş değerlilikle bağdaşmaz diyor. Burada eş değerlikle eşitlik arasındaki o ayrımı da isterseniz bir vurgulayalım. Yani Tabii. Eş değer çok değişik sorular var içinde. Tabii önemli bir konu bu evet. da. Onun için biraz eskilere gidelim. Ee, bu arada bir deneyimimi aktarayım. Ben her sene çocuklara egemenlik kaçısı şartsız milletindir kim demiştir derim. Atatürk'ler'ler değildir. Jean-Jacques Rousseau'dur. 1762 tarihli sosyal eee en iyisini Vedat Gün yol çevirmiştir. ne diye çevirmişti o toplumsal sözleşme. Evet. Toplum sözleşmesi. Pardon. Toplum sözleşmesi. Evet ve toplum sözleşme Aslında sal kullanıldığı her yerde belirsiz isim takımı daha iyidir. Toplum sözleşmesi. Eee Jean-Jacques Rousseau aslında egemenlik kayısır şahsız halkındır demiştir. Ve Fransız devrimi sırasında CIS adlı bir e, devrimci Jean-Jacques Rousseau İsviçreliydi. İsviçre'de küçük e, cemaatler vardır. Küçük cemaatler böyle toplanıp e, imece usulü falan vardır ya bizim köylerde. O şekilde bir e, kararda bulunabilirler ama Fransa çok büyük bir ülke. Dolayısıyla e, halk toplanamaz milletin vekilleri olur deyip halk sözcüğünü millete çevirmiştir. E, egemenliğin Kime ait olduğu tartışması eski Yunan'dan beri yapılmaktadır. İşte Tanrı'ya, Tanrı'lara, doğaya falan derken Russo halka demiştir. O halk da millete çevrilmiştir. Şimdi işte bu milletvekilliği aracılığıyla olan özelliği Jean-Luc de eleştiriyor. Bir yerde Russo'ya geri dönüştü. geri, geri dönüştü çok önemli bir mesele. Russo'da halkın kararları vekiller aracılığıyla olamaz Doğrudan beraber olup işte o paylaşma dediğimiz e, anlamı anında oluşturma e, gibi özellikler gerekir ve e, parlamenter demokrasi aslında sırf o vekilliğe dayanıyor ya ama bir takım sorunlar ortaya çıkıyor milleti ne derecede temsil ediyorlar milleti temsil etmeye söz veriyorlar ama bir kere söz verdikten sonra bunu tutuyorlar mı e, milletin kaçta kaçını temsil ediyorlar e, azınlık hakları ne oluyor çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren demokrasi çoğunluğun değil azınlığın da. ...hakları olarak belirlendi. işte Yahudi, o, evet. Yahudi falan sorunları ortaya çıkınca. Bütün bunlar... ...işte görmezlikten gelindiği için... ...bu arada Blanchot daha önceden çok başlamıştır. İşte Blancho da onda bir örnektir şeyin parlamenter demokrasinin bir eleştirisi var. Yani vekiller aracılığı olan demokrasinin yerine bir şey gelmesi gerekir diye. Zaten Fransa'da 68 olaylarında meclisi işgal etti falan ya öğrenciler. Dolayısıyla yani meclis orada vekili olduğunu iddia ediyor milletin de öyle mi diye bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü halk geliyor oraya siz bizi temsil etmiyorsunuz diyor. Bu yüzden işte eş, eş değerlilik deyince herkesi bir araya sokup onları bir etiketlemek var. Halbuki o bizim Türkçe'den hak şey yapılır denir ya zorla alınır şeyi unuttum satırlatın. hatırlatın. Hak istenmez aranır evet. gibi bir şey vardır. ya da Hak verilmez, ha, veril verilmez aranır. Verilmez ya da ağlamayan çocuğa verilmez evet. gibi. Yani orada halkın kendi e, istediklerini bir tür e, aracısız olarak ortaya e, koyma var. Bu işte demin e, tartıştığımız konulara da şu bakımdan e, bağlı. Hegel'de diyalektik hep aracılığı gerektirir. Aracı olmadan olamaz bir şey. İşte Hı. o da dolayısıyla Hegel'de parlamentoyu hep meşru kırar. Çünkü aracılık, vekalet, Temsil. Şimdi Jean-Luc Nancy de temel olarak işte Deli Daliotar ve Döloz'da olduğu gibi yani onun nesinde olduğu gibi aynı zamanda temsil kavramına karşı gelmek var. Temsil zaten yani Türkçe'de temsil diyoruz. Öztürkçesinde de başka bir şey var beklemiyorum da reprezentasyon yani yeniden şimdileştirmek. E, ...yeniden şimdi zaman bir şeyi... ...zaten onun bir takım özellikleri gidiyor. gidiyor tabii e, bu abi. arada onlar zaten şimdi kavramını da eleştiriyorlar... ...Delida'dan itibaren şimdi nedir? Şimdi var mıdır, yok mudur? Şimdi çünkü kayıp gitmektedir. Dolayısıyla e, reprezentasyon olarak... ...yani insan zihni zaten reprezentasyon... E, ...gerçekte olanların yeniden şimdi eleştirmesi olarak tanımlanmıştır... ...ve Descartes'dan e, Hegel'e hatta işte... ...bazı e, özelliklerine kadar Nietzsche'ye kadar da irade felsefesi Hı. olmuştur. Heidegger bunu da çok eleştirir. E, zihin irade olarak belirlenmiştir. Aslında bu da temelinde dini bir şeydir. Onun üzerinde de Charles Nugnansi Hristiyanlığın Yapı diye bir eseri var. E, orada e, bunun üzerinde durur. E, çünkü irade kavramı eski Yunan'da yoktur. Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik de Tanrı dünyayı iradeyle yani yoktan yaratmıştır. Ve e, eski Yunan'da ise dünya hep vardır. Hep vardır ve tanrılar bile dünyanın içerisindeki oluşumlardır. Tanrılar dünyayı yaratmaz. Ha bu yaratma ve iradeyle yaratmadan gitgide Descartes'ta leyikleştirilmiş bir Hristiyanlığa geçirmiştir. Özne temsil etmektedir ve iradesiyle. Tanrının bir takım özellikleri özneye affedilmektedir, geçirmektedir evet. ve zihin hep irade olarak Descartta, Schopenhauer'de, Hegel'de, Kant'ta yani son çözümü de hep iradedir. Yani Nietzsche'de biraz dedim çünkü şeyin Nietzsche'nin Türkçe'ye güç istencesi yani aslında politik anlamda yani iktidar iradesi i̇ktidar diye bir iradesi. eseri var ama aslında onun eseri olmadığını biliyoruz bugün. şey Nietzsche öldükten sonra kız kardeşi yayınladı onun misfetelerini ve kız kardeşi e, faşist biriyle evliydi ve faşizan bir yorumunu yaptı. En içinden bir takım müsveddelerini toparlayıp e, o adla yayınlamış ki Heidegger bile 1935'ten önce incelerken o kitabı ciddiye almıştır. E, şu anda 60 yılından itibaren iki İtalyan öldükten sonra kardeşi girdiler e, oralara ve e, sağlıklı bir şekilde yayınlıyorlar. Yani müsveddeleri diye 1860 78 79 80 yılların müsveddeleri diye ki orada nice çok ...irade kavramını eleştiriyor. <gülüyor> i̇rade kavramının e, yani batıya özgü bir bilinç kavramını eleştirdiği gibi... ...irade kavramını da eleştiriyor. İşte bu şimdi Jean-Luc Nancy'ye geri dönersek... ...işte çağrı gibi özellikler ve aracısızlık... ...varlığın açılması, dışa kayıt gibi özelliklerle belirlendiğine göre... E, ...tekillik ve çoğuluk Burada bir temsilcilik, bir milletvekilliği olamaz. Dolayısıyla demokrasi de gelecekte olan muhakkak gelecekte olması gereken ve bu bütün bu özelliklere Ufuktaki. uygu ufukta u, u, özellikleri belki e, gerçekleştirecek olan bir şeydir. Bu açıdan işte Adorno, Benjamin, Derrida aynı zamanda Yahudi oldukları için e, Mesih kavramını alırlar ve korkmazlar. Yani Derrida de, Mesih olmayan bir izinden bahseder. Ya ileride bir kurtarıcı olacak. Haydi geldi de son Tanrı kavramı vardır. Avrupa'yı son bir Tanrı kurtaracak der. Ya o illa da gerçek bir Tanrı değil de ya o bütün o hayal gücüyle e, düşünülmüş bir şey. Bu janluk nanside yok şey olmadığı için Yahudi de olmadığı için değil e, Hristiyanlığın da yapısiküm yapıldığı için e, oradaki e, yani o Hristiyanlıktaki ta, sadece e, bir yerde dinden vazgeçmeyi hazırlamak olarak bile görüyor tabii ki bu e, Hegel ve Schelling'de ve hatta Marks'a olan bir düşüncedir Hristiyanlık e, Tanrının dünyaya geldiğine inandığı için kendi sonunu hazırlıyor diyor Jean-Luc Nancy. Din başka bir din olamaz yani. şey Hristiyanlar göre Tanrı dünyaya peygamberler yollamış olamış bakmış ki insanlar adam olmuyor kendim geleyim demiş. Kendisi gelince bitiyor zaten. Yani din evet. olayı da bitiyor bir yerde. Evet. Bu yani Hegel'de de olan bir temadır bunu da alır. Yani böylece din ve politikanın bir arada oluşu var. Çünkü halk din aynı zamanda halkın yaşayışı ya ve bu e, dinler şu anda e, yapısı kümeye öğretildikleri içinde bu cemaat halinde bir şeyi paylaşma illa da bir eşlilik, aynılık, aynılık olarak olamaz. Onun için e, eşdeğerlik olarak olamaz. Eşdeğerlik aslında pardon, e, tekilliğin karşıtı değil mi? Tabii. Bir, kimsenin bir başkasının yerine konulmaması. Evet. Yani. O bu burada çünkü tekilliğin aynı evet. zamanda devam etmesi e, lazım. Diyeyim. demokraside bir vekalet ilişkisi olamaz derken tam doğrudan bir demokrasi savunan Evet, yani. temsili tam, tam bu noktada ben küçük bir parantez açı bir şey sormak istiyorum. Yani e, bu ger, ger, Rusoyu yeniden e, bir şekilde gündeme getirmek e, açısından e, Jean-Luc Nancy'nin de e, çok radikal birer e, filozof olduğunu söyleyebilir miyiz e, Ruso için de aynı şeyi? Tabii tabii yani zaten Ruso ilk radikal düşünürdür çünkü ilk olarak bütün batı felsefesinin tamamını alıp bu batı felsefesinin şu şu özellikleri vardır onlar artık bırakılmalı diyendir. E, bu yüzden de hatta e, Jacques Derrida bir Ruso çağında yaşıyoruz hala diyor. Çünkü evet. ondan sonra gelen herkes öyle yapmıştır. Kant gel, Marx hepsi de radikal bir şekilde. Yani Batı kültürünün bütün tamamını alıp bir iki ilkeyle özetleyip artık başka bir şeye yöneldi. Kökten yani bir de de de de de de de yaptı. Yani ilk olarak Russo diyor ki yani Avrupa'nın dışında bir sürü insanlar var. Bir sürü yaşayış tarzları var. var. Avrupa kendi içine kapanmış ve şeyini, aynılığını, kimliğini... Kurmaya çalışıyor. ki bunu kırmak lazım ve e, evrensel olan tekilliklerin e, peşinde. Çünkü onun birleşimi çelişkisi vardır. Bir yandan evrensel onu düşürür. Bir yandan hep tekil olarak kendisini de anlatır değil mi? itiraflarında falan. <gülüyor> o e, yani bir genelliğe indirgenemez ile o genellik arayışı beraber gider. E, çünkü saydamlık aranıyor. Aynı zamanda e, Straubenski'nin dediği gibi Rus üzerine yazdığı kitapta. Bu e, aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Aydınlanmanın krize girdiği bir dönem. Çünkü genel olarak bizdeki kitaplarda da Ruslu aydınlanmacı olarak görülüyor ama aydınlanmayı karşı çıkan kişidir aynı evet, zamanda. Yani bu yüzden aydınlanmacılar onu dışlamışlardır. Yani Voltaire en başından dışlamıştır. Diderot bir sürü arkadaş kalmış sonra ayrılmıştır. David Hume İngiltere'ye getirmiştir onu ama kavga etmiş geri yollamıştır. Ve Kant bir tek onu o anda ciddiye almıştır. Bir de Fransız devrimcileri. Çünkü aydınlanmacılar biraz tepeden inmeci ve daha çok bourgeois iken o küçük bourgeois. Halktan hı. babası biliyorsunuz İstanbul'da saatçiydi. Ve ...kendisi küçükken öldü... Ee, şey, ...İstanbul'da mı? Tabii İstanbul'da saatçilik yapmıştır babası... ...İsaak Russo... İsaak Russo. ...ve e, şey... E, ...yani erken yaşta işte ailesini kaybetmiştir... ...amcası büyütmüştür falan filan... ...aynı zamanda böyle bir halk... E, şeyi, ...özellikleri gösterir biraz... ...Hırpani falandır... Sayit Faik falan gibi şey istemez... ...o aydınlanmanın o... ...akademik çevrelerin içine falan hiç girmek istememiştir... E, ...bu yüzden de radikal bir şeydir... Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Tabi o dolayısıyla Russo çağında yaşıyoruz dediğine göre işte Derrida'nın sözünü ciddiye alırsak 20. yüzyılda çünkü Levi Strauss Russo insan bilimlerinin kurucusudur demiştir. Ee, şeyde Kant da Russo'yu çok ciddiye aldığı için hatta Derrida bütün Kant ve Alman idealizmi Russo'nun açtığı bir ufukta ilerler der gramatoloji kitabında. Ee, Russo bağlamında bir özgürlük deneyimi olarak çünkü bir deneyim peşindedir aynı zamanda Rus'u. Jean-Luc Nancy de öyle, o değil Rus'un değil açtığı radikallik e, içerisindedir tabii ki. E, Nancy'de bir şey var bir eski o kitap aralık yayınlanan yayınlanan özgürlük deneyimini biz yayınlanır yani programda almıştık ve konuşmuştuk. Oradan bir cümle hatırlıyorum ben özgürlük ilişkiseldir diyebilirim. Yani benim özgürlüğüm senin özgürlüğün başladı yani öyle bir parsellenmiş bir şey değil. Toplum halinde ancak özgürlükleri gerçekleştiriyor ama onu tamamlayacak ona yakın bir cümle daha aklımda kalmış. İnsan özgür doğmaz özgürlüğe doğar biraz hayda gerçi bir sözcük. Yani insanın bir doğum günü hediyesi olarak armağan edilmez özgürlük. İnsan özgürlüğünü gerçekleştirir ama bu da toplum içerisinde diyor. İsterseniz biraz da bunlardan. Tabii bir kere yani iki, iki genel kavram bir demin bahsettiğimiz ismin e halinde almak evet. vardı ya. Heidegger'den, Heidegger hep dünyaya, evet. insan dünyaya açık bir yaratıktır der. Almanca'da da isminin halini gösteriyor. Demin ki o konuyu da Haydi Heidegger evet kelimeler, bazı kelimeler önemlidir ama kelimelerden çok edatlar ve hatta zarflarla düşünen, yani dil olarak ilk düşünürdür. Almancasında yani Varlık ve Zaman kitabının ve devamında hep şeyin zarfların ve edatların üzerinde bir düşünme vardır. ...kelimelerden hmm. ziyade. Bu da bir yeniliğidir ee, haydi gelin. Yalnız ilişki kelimesinden çıkacağım şimdi ben önce. Çünkü rapor. E, Fransızca'da bir sürü ilişki, liaison, relasyon falan vardır. Rapor derken de e, Lacan'a gönderme yapıyor. E, biliyorsunuz ilk kitabı da Philippe Lacroix'la birlikte yazdığı e, Lacan üzerine kitaptır. Bu arada içinde söyleyeyim. E, çünkü öğrencimdir. o kadar sevdiğim bir kitap değil. O, yani Lakan'la daha yakınım ben. Çünkü bir Lakan eleştirisi de var. Bence gereksiz olarak orada da. Platon'un son metniyle gelin son metnini koyarak biter kitap. Hatta e, yani Lakan'ın da Batı felsefi içerisine e, yerleştirme çabası vardır. Ha, şimdi Lakan'ın cinsel ilişki yoktur diye Türkçe çevrilen bir sözcü var. E, Can Lüktans'ın da bir kitabı var. C e, şöyle e, cinsel ilişki vardırdaki vardır. Yani ne kastediyorlar? Aslında orada Lacan'a daha yakın. Yani o da kabul ediyor, olmadı mı? Yani Lacan orada ampirik olarak cinsel ilişki yoktur demiyor. Ee, aslında cinsellikte iki kişi bir araya gelir ama kel alaka bir şeydir. Hiçbir zaman birleşemezler, bir olamazlar, birbirlerine ulaşamazlar, birbirlerine bir deneyim yaşarlar ama bu e, vücut veya da e, zihinsel deneyim, işte anlam bulma deneyimi e, hiçbir zaman tamamlanmış, bitmiş, noktalanmış bir ilişkiye dönemez. ...daima bir olumsuz bir açıkta kalan yönü olur demek istiyor. Jean-Luc Nancy de ilişkiden onu kastediyor. Hı hı. Ve işte o kitabında da yani e, cins, e, ilişki vardır düşüncesindeki vardır derken... ...insanlar neyi kastediyorlar onu arıyorlar çünkü. O yani ilişkide bir tamamlanmış bir noktalanmış bir bitmişlik işte bir olacağız diye bir şey arıyorlar. Bundan vazgeçme Jean-Luc Nancy'nin e, özelliği. Bundan vazgeçtiği için tabii ki işte özgürlük de önceden veya sonradan verilen bir şey değil. Sürekli olarak bir tekillik içerisinde denenen bir şey. O yüzden özgürlüğe doğru bir e, açılım var. Ve bu hiçbir zaman aynı zamanda tek kişinin yapabileceği değil iki kişi özgürlüğe açılmaya çalışıyor. Bu yüzden de dili kullanmada ya da cinsellikte ya da sanatta bu iki kişi dinleyen olabilir, gören olabilir, işte birleşmeye çalışan olabilir. Hep bir aynı zamanda da özgürlük deneniyor. Ama o e, yani özgürlük deneyimi çok bence de Haydigerci bir e, şeyle bitiyor. Çünkü işte gel bu e, özgür, e, hakikatin özü özgürlüktür der. Ve hakikat ona göre alete ya Yunancı'da saklısızlık, bir tür çıplaklık ve Jannik Nansi'ye var. Çıplaklık arama da vardır. E, felsefede, insanda çıplaklık arama zaten Batı dillerinde e, yani hakikati bulma anlamında da kullanılır. Bir şeyin iç yüzünü arayacağız anlamında. O çıplaklığı o denemek aynı zamanda işte bir ilişki. Yani e, bu ilişkinin çünkü demin söylediğimiz bütün o ilişki tanımlarında bir e, rahatlık da olabilir. Rahat değil. E, Hegel üzerine yazdığı Can Lüklan Simic'de var ya Hegel'de kaygı. E, Hegel'de de hep işte o e, e, şey deneyim e, bir insanın kendinin dışına çıkmasıdır zaten. Kendi içine kapanması değildir. Özgürlükte de ben özgürüm deyip bir Özden'in kendi kendine saydan bir şekilde özgür olduğunu tekrarlaması değildir kendi bilincine. Bilinci varsaydığı şeye. Çünkü ona da işte inanmıyoruz diyelim bugün. Başka birisininle birlikte bir e, deneyimi e, yaşama çabasıdır. Onun için muat mutlaka başkası ile bir ilişki olarak ki bu ilişkide e, yani bir olumluluk veya bir sonuç önceden veya sonradan olmayacak e, halinde yaşanır ve e, özgürlük böyle bir deneyimdir der bilmiyorum şey sonumuz geliyor diye hafif hızlı konuştuk. Şey tamam, çok daha öne, bir Yani bir çok bir iki saatte bir anlatılacak şeyler söylüyor. <Evet, söyledim>. Tabii <gülüyor> biraz. Bir, yani dört iki dakikamız. Tamam, 68 mirası yoktur diye bir sözü var burada. Çünkü 68 ölmedi biraz diye bir şey yok. 68 devam ediyor bugün. 68'i hazırlayan düşünürlerden biri değil ama 68'i çok iyi değerlendiren. Post 68 68'in getirdiği kavramları değerlendiriyor. Az önce verdiğimiz örnek mesela demokrasi. Hemen 68'de 70'li yıllarda o böyle demokrasi ihtiyacına vurgulama yaptığını 68'in anlayamamıştık biz. Ama Nancy bunu şimdi bize hatırlatıyor. Evet evet bu yani. önemli. Yani şu bak o biraz da polemik bir söz. Şöyle bir Fransa'da böyle bir... E, ...gericilik oldu diyelim. E, bu 90'larda falan... E, ...Luke hatta... ...bakan olmuştu. Ki şu arada da bir takım... ...olaylar oldu. Karikatürler ondan bahsediyor. Eee... 68 bir tür işte uyduruk bir şey olmuştur. 68'de bir takım işte Dölozleri de falan gibi kişiler çıkmıştır. Bunlar zaten Heidegger'den kaynaklanmıştır. Aslında hepsi faşisttir bilmem ne gibi. Basit kitaplar yazdı ve Milli Eğitim Bakanı oldu ve Fransa'da birdenbire bu bütün bu kuşak suçlandı. Hı hı. şimdi ona cevap olarak düşünülmüş bir şeydir o. 68 zaten bir miras değil. yani 68'de bulunmadık bile biz. bir miras değil çünkü işte gerçekten orada bir şey oldu. onların öbürlerini sorgul gericilerini sorgulamak istemediği, bir de demokrasideki bir yetersizlikler, demokrasinin tekrar ele alınması, özgürlüğün felsefenin yeniden başlaması için bir bir şeyler patladı ve bunu inkar edemezsiniz. bu bir miras bile değil. sürekli olarak işte deliyim yapılacak bir şey diye. yani polemik bir yanıtı. Ama önemli bir özü tabii. de içe barındırıyor evet. şüphesiz ki. Evet. Yani. yani bazı mesela 89 sonrası komünizmide anladığı komünizmde farklı bir şey. Yani royal komünizmlerin ötesindeki komünizmden de farklı bir şey. Tabii sanırım. tabii işte orada Blanchot Delida ve Hı -hı. kendisinin komünizmde zaten söz olarak komenden geliyor ya ortak. Ontoloji sorunu diyebilir miyiz? Birlikte olmak komünistizm onun için. Tabii Jean-Luc Nancy'ye özgü bir evet, ontoloji. Evet. Yani Şimdi ontoloji de gene Yunanca'da aslında var olanın mantığı demek. İlla da varlık bilim diye çevirince biraz ilki, Ortak yaşam. zaman bilim olduğunu iddia etmemiştir. Logos her zaman bilim anlamına gelmez. Yani var, var olanlar üzerine genel bir tez veya düşünce diyelim ama ya da dökümünü yapma. Ama var olanlara indirgelemeyeceğini Haydiger söyledi ya bize daha 1927 yılında. Yani hep bütün batı ontolojisi var olanların arasından bir en var olan var olan bulup su, ateş, Allah falan bunu empoze ya da özne bunu empoze etmektir. Aslında varlık hiçbir zaman bir var olana indirgenemez dedi. Tabii ki bu anlamda o da bunu kabul ediyor. Hiçbir zaman bir var olana indirgenemeyecek bir şekilde temelinde o... Komen yani ortak yaşantının veya denemin temelinde zeminsiz bir temel diyor olan. Ve onu işte hep ara açan hatta yaran diyor bazen de. Töksüz, zeminsiz. Evet, yarmak kelimesinde kullanır. Hatta bir de göz kırpmaya benzetiyor. Evet. Ve göz kırpma yani fenomenolojide bir tek Mark Richer diye bir Fransız vardır. O da kullanır göz kırpma kavramını. Ve Jean-Luc Nancy de bazen. Clen d'oeuf çünkü Fransızca şey, gözün böyle açılıp kırpması aynı zamanda gözler birbirine dokunuyor ya. Evet. An nedir diye düşünebiliyor. Evet. Çünkü işte sanki Derida şimdiki zamanı çok eleştirdi ya aslında şimdiki zamanda o kadar eleştirmeyelim şimdiki zaman bir andır ve anda düşünülebilir diye bir şey de var Jean-Luc O yüzden Derrida kendisine demiş ki sen ilk post-dekonstriksiyonist. Yani yapı sökülücülükten sonraki düşünürsün. Ben dedi orada bundan o kadar hoşnut değilim. Çünkü sonra sözcüğünü sevmiyorum hep bir öncesinin sonrasına. Ama yani işte yeniden şimdi düşündüğümüzde onda bir radikal yenilik varsa artık böyle bir temel bir tek kavramla özetlenebilecek, dekonstrüksiyon da öyle olabilir bir tutum değil. Değişik yöntemler denerek bu açılmayı, deneyimi, beraber yaşamayı tutamayız düşünmek yani zamanla Blanche'o bu konuda yani diyor ki işte öyle bir komünizm... düşünüyorum ki kavga etmemize de izin versinler diyor. Anlaştığımız, anlaşmadığımız bütün konularla ortaya çıkıp ama ortada bir işte çok, şey paylaşılsın diye. Çok tatlı bir şey. Galiba Süreyi evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Nami Başar gerçekten gayet aydınlatıcıydı. Bunların daha sık Evet. Yani bir saat sıcak konular değil aslında. Bizi çok Mutlu ettiniz Teşekkür ederim Evet böylece de Cuma Parça adam... çalabilecek miyiz? Galiba çalamıyoruz parça Peki. Bugün böyle Cuma Adlı Adamlar programında sona erdi. Hepinize günaydın Cuma Adlı Adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz. <gülüyor>